Bizim seyyahın ikinci menzilde gördüğü beşinci hakikat. Kainatın mecmuunda ve erkanında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleketi vasiyanın tedvir ve idaresine medar olan ve heyeti i umumiyesine taalluk eden maddeler ve vazifedarlar birer vahid olması ve o haşmetli şehir ve meşherde tasarruf eden isimler ve fiiller birbiri içinde ve birer ve bir mahiyet ve vahid ve her yerde aynı isim ve aynı fiil olmakla beraber her şeyi veya ekser eşşayı ihataları ve şumulleri ve o zinetli sarayın tedbirine ve şenlenmesine ve binasına medar olan unsurlar ve neviler birbiri içinde ve birer ve bir mahiyeti vahide ve her yerde aynı unsur ve aynı nevi bulunmakla beraber zeminin yüzünü ve ekserisini intişar ile ihata etmeleri. Elbette bedahetle ve zaruretle iktiza eder ve delalet eder ve şehadet eder ve gösterir ki, bu kainatın sânii ve müdebiri ve bu memleketin sultanı ve mürebbisi ve bu sarayın sahibi ve bânisi birdir, tektir, vahiddir, ehaddir. Misli ve naziri olamaz ve veziri ve mu'ini yoktur. Şeriki ve zıddı olamaz. Adı ve kusuru yoktur. Evet, intizam tam bir vahdettir. Bir tek nazzamı ister. Münakaşaya medar olan şirki kaldırmaz. Madem bu kainatın heyeti mecmuasından arzın yevmiyi ve senevî devranından ta insanın simasına ve başının duygular manzumesine ve kandaki beyaz ve kırmızı küreyvatın devranına ve cereyanına kadar Külli olsun, cüz'i olsun her bir şeyde hikmetli ve dikkatli bir intizam var. Elbette bir kadiri i Mutlak'tan ve bir Hakîm-i Mutlak'tan başka hiçbir şey kast ve icat suretiyle elini hiçbir şeye uzatamaz ve karışamazlar. Belki yalnız kabul ederler, mazhar ve münfair olurlar. Ve madem tanzim etmek ve bilhassa gayeleri takip etmek ve maslahatları gözeterek bir intizam vermek Yalnız ilim ve hikmetle olur ve irade ve ihtiyar ile yapılır. Elbette ve herhalde bu hikmet perverane intizam ve bu gözümüz önündeki maslahatkarane çeşit çeşit hadsiz intizamât mahlukat bedâhet derecesinde delalet ve şehadet eder ki bu mevcudatın hâliki ve müdebbiri birdir, faildir, muhtar'dır. Her şey onun kudretiyle vücuda gelir onun iradesiyle birer vaziyeti mahsusa alır ve onun ile bir suret-i muntazama giyer. Hem madem bu misafirhane dünyanın sobalı lambası birdir ve ruznameli kandili birdir ve rahmetli süngeri birdir ve ateşli aşçısı birdir ve hayatlı şurubu birdir ve himayetli tarlası birdir. Bir bir bir ta bin bir birler kadar. Elbette, bu birbirler bedahetle şehadet eder ki, bu misafirhanenin sâni'i ve sahibi birdir. Hem gayet kerîm ve misafirperverdir ki, bu yüksek ve büyük memurlarını zihayat yolcularına hizmetkâr edip, istirahatlarına çalıştırıyor. Hem madem dünyanın her tarafında tasarruf eden ve nakışları ve cilveleri görünen hakîm, rahîm, musavir, müdebir, muhî, mürebbi gibi isimler, ve hikmet ve rahmet ve inayet gibi şe'inler ve tasvir ve tedbir ve terbiye gibi fiiller birdirler. Her yerde aynı isim, aynı fiil birbiri içinde, hem nihayet mertebede, hem ihatalıdırlar. Hem birbirinin nakşını öyle tekmil ederler ki, güya o isimler ve o fiiller ittihad edip, kudret aynı hikmet ve rahmet ve hikmet aynı inayet ve hayat oluyor. Mesela Hayat verici ismin bir şeyde tasarrufu göründüğü anda, yaratıcı ve tasvir edici ve rızık verici gibi çok isimlerin aynı anda, her yerde, aynı sistemde tasarrufatları görünüyor. Elbette ve elbette ve bedahetle şehadet eder ki, o ihatalı isimlerin müsemması ve her yerde aynı tarzda görünen şumullü fiillerin faili birdir, tektir, vahiddir, ehaddir, amenna ve saddakna. Hem madem masnuatın maddeleri ve mayeleri olan unsurlar zemini ihata ederler ve mahlukattan vahdeti gösteren çeşit çeşit sikkeleri taşıyan nebilerin her biri biriken iken i zeminde intişar edip istila ederler. Elbette bedahetle ispat eder ki o unsurlar ile ve o nebiler efradiyle bir tek zatın malıdır, mülküdür. Ve öyle bir vahidi kadirin masnuları ve hizmetkarlarıdır ki, o koca istilacı unsurları, gayet itaatli bir hizmetçi ve o zeminin her tarafına dağılan nevileri gayet intizamlı bir nefer hükmünde istihdam eder. Bu hakikat dahi risaretün nurda ispat ve izah edildiğinden, burada bu kısa işaretle iktifa ediyoruz. Bizim yolcu, bu beş hakikatten aldığı feyzi imani ve zevki tevhidi neşesiyle müşahadatını hülasa ve hissiyatını tercüme ederek kalbine diyor: Bak kitab-ı kainatın safha-i rengi nine, i, -i zerrini kudret gör ne tasvir eylemiş. Kalmamış bir nokta-i muzlim çeşmidil erbabına sanki ayâtın huda nur ile tahrir eylemiş. Hem bil ki kitab-ı alemin evrakıdır ebadı namahdud sütur-u hadisatı dehirdir, asarı namadud yazılmış destgahı levh-i mahfuzu hakikatte mücessem lafsı manidardır alemde her mevcut hem dinle kula ilaha illallahu beraber mizanet her şey de adam cu ya hak seraser gu ya hay نَعَمْ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ diyerek, kalbiyle beraber nefsi dahi tasdik ederek, evet, evet dediler. İşte dünya misafiri ve kainat seyyahının, ikinci menzilde müşahede ettiği beş hakikat-ı tevhidiyeye kısa bir işaret olarak, birinci makamın ikinci babında, ikinci menzile ait böyle denilmiş. لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدته في وجوب وجوده مشاهدة حقيقة الكبرياء والعظمة في الكمال والإحاضة وكذا مشاهدة حقيقة الظهور الأفعال بالإطلاق وعدم النهاية لا تكيدها إلا الإرادة والحكمة وكذا مشاهدة حقيقة إيجاد الموجودات بالكثرة المطلقة في السرعة المطلقة وخلق المحلوقات بالسهولة المطلقة في الإتكان المطلق وإبداع المصنوعات بالمبذولية المطلقة في قاية حسن الصنعة وغلب القيمة وكذا مشاهدة حقيقة وجود الموجودات على وجه الكل والكلية والمعية والجامعية والتداخل والمناسبة وكذا مشاهدة عكيقة الانتظامات العامة المنافية للشركة وكذا مشاهدة وحدة مدارات تدابير الكائنات الدال على وحدة صانعها بالبداها وكذا وحدة الأسماء والأفعال المتصرفة المحيطة وكذا وحدة العناصر والأنواع المنتشرة المستولية على وجه الأرض Sonra o seyyah alem asırlarda gezerken müceddidi el-Fisani İmam Rabbani Ahmed-i Farukî'nin medresesine rast geldi, girdi. Onu dinledi. O imam ders verirken diyordu: "Bütün tarikatların en mühim neticesi hakayık imaniyenin inkişafıdır ve bir tek meseley-i imaniyenin vuzuh ile inkişafı bin keramata ve ezvaka müreccahtır. Hem diyordu Eski zamanda büyük zatlar demişler ki mütekellimiyinden ve ilmi kelam ulemasından birisi gelecek bütün hakiki ı imaniye ve islamiyeyi delail-i akliye ile kemal-i vuzuh ile ispat edecek. Ben istiyorum ki ben o olsam. Belki o adamım diye iman ve tevhid bütün kemalat-ı insaniyenin esası, mayesi, nuru, hayatı olduğunu ve tefekkür sa'atin hayrun min ibadeti senetin düsturu, tefekkürat imaniyeye ait bulunması ve nakşî tarikatında hafî zikrin ehemmiyeti ise, bu çok kıymetli tefekkürün bir nevi olmasıdır diye talim ederdi. Haşiye, zaman ispat etti ki o adam adam değil Risale-i Nur'dur. Belki ehli keşif, Risale-i Nur'u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve naşiri suretinde, keşiflerinde müşahede etmişler, bir adam demişler. Seyyah tamamıyla işitti, döndü nefsine dedi ki, Madem bu kahraman imam böyle diyor ve madem bir zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi, bir batman marifet ve kemalattan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın balından daha tatlıdır ve madem bin seneden beri iman ve Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehli imana hücum ediyor ve bir saadet-i ebediyenin ve bir hayat-ı bakiyenin ve bir cennet-i daimenin anahtarı, medarı, esası olan erkanı ı imaniyeyi sarsmak istiyorlar, elbette her şeyden evvel imanımızı taklitten tahkika çevirip kuvvetlendirmeliyiz. Öyle ise haydi ileri gel bulduğumuz birer dağ kuvvetindeki bu 29 mertebey imaniyeyi namazın mübarek tespihatının mübarek adedi olan 33 mertebesine ibla etmek fikriyle bu ibretkâhın bir üçüncü menzilini daha görmek için anahtarı anahtarıyla zihayat alemindeki idare ve iaşe Rabbaniye'nin kapısını çalmalıyız ve açmalıyız diyerek, mahşer-i acayip ve mecma-ı garayip olan bu üçüncü menzilin kapısını istirhamla çaldı, Bismillahilfettah ile açtı, üçüncü menzil göründü. Girdi, gördü ki, dört hakikat-ı muazzama ve muhita, o menzili ışıklandırıyorlar ve güneş gibi tevhidi gösteriyorlar. Birinci hakikat, Fettahiyet hakikatıdır. Yani, Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin beraber, her tarafta bir anda, bir fiil ile açılmasıdır. Evet, nasıl ki umum kainatın bahistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı, çiçekler misillü, fettah ismiyle her birisine münasip bir tarz-ı muntazam ve bir şahsiyet-i mümtaze kudret fatıra açmış, vermiş. Aynen öyle de. Fakat daha mucizatlı olarak, zemin bahçesinde dört yüz bin envaz hayata dahi, her birisine gayet san'atlı ve hikmetli bir suret-i mevzune ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصفركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Ayetlerin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi, suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen feth-i süver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde Risaletün Nur'da ve Bilhassa bu risalenin ikinci makamının birinci babında altıncı ve yedinci mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki fenni nebatat ve fenni hayvanatın şahadetiyle ve tetkikat-ı amikasıyla bu fetisuverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahidi ehad'den ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir-i mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu fetihsuver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde Nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet, mesela mezkür ayetlerin ferman ettikleri gibi üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan yanlış etmeden Karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fetahiyet ve umum ruizeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu fetih süver hakikati, vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir, şirke yer bırakmaz ve birinci babda vücubu vücuda şehadet eden on dokuz hakikat, nasıl ki ile Hâlık'ın vücuduna delalet ederler, öyle de ile de vahdete şehadet ederler.